Uluhiyet ne demektir? Abdülkerim Cili İnsanı Kamil'deki tarifine göre tüm olarak bu varlığın gerçek yüzleriyle kendi mertebelerinde koruma uluhiyet adı verilir. Yani esma ilahiye İlahiye ahadiyet mertebesinde, zat mertebesinde mahbuz iken, kuvvede iken yani iç bünyede, Cenab-ı Hakk'ın zatındayken, iç bünyedeyken bunları zuhura çıkarmaya dilemesi, dolayısıyla vahidiyet mertebesine intikal etmesi, tenezzül etmesi, işte vahidiyet mertebesindeki bir ismi de uluhiyet mertebesi, tüm olarak bu varlığın gerçek yüzleriyle, yani bu alemde ne kadar mevcudat varsa, İnsan aklı hayal etsin etmesin. insan bilsin bilmesin. Gördüğü alemler veya göremediği daha dış alemler. Ne kadar alemler neler varsa hepsindeki milyarlar milyarlar trilyonlar sayamadığımız varlıkların hepsinin kendine has özellikleri ile kötünün kötü özelliği ile çok iyi <gülüyor> lazım. İyinin iyi özelliği ile safın saf kirlinin kirli gerçi o mertebede daha henüz ayrılmıyor ama bütün mevcudatta ekşi tatlı iğneli iğnesiz zor kolay kırmızı beyaz birbirine zıt ne varsa yani bütün bunların hakkını vererek koruması uluhiyet mertebesinin gereği eğer her birinin hakkını korumasa ilah olamaz zaten. Evet. Allah olamaz. Yani. Bak kendi mertebelerinde yalnız hepsini e, bir mertebede değil hepsini kendi mertebelerinde ayrı ayrı evet. koruyup hepsinin hakkını vermeye ulûhiyet adı verilir. Ya. İşte işte Allah ismi şerifinin zuhur halini bu şekilde idrak ettiğimiz zaman Allah'ın ne olduğunu ancak biraz biraz yavaş yavaş anlamaya çalışırız. Yoksa Allah Allah işte efendim, ötelerdedir, tenzih bir bakışla, tahtındadır, arşındadır diye hayali bilgilerle kafanı doldurursan ne Allah'ı tanırsın, ne Rabb'ını tanırsın, ne kendini tanırsın. Mümkün değil. İşte onun için Sık sık bahsediliyor ya, nefsini bilen Rabbını bilir. <gülüyor> Rabbını bilen hakkı bilir. Hakkı bilen Allah'ı bilir. Allah'ı bilinen ahadiyet mertebesine amaiyete doğru yükselir. Yani. Aksi halde ne Allah'a hakkıyla bilmemiz mümkün ne kendimizi hakkıyla bilmemiz mümkün. Bu e, herhangi bir <gülüyor> tavla ilmi, tavla bilgisi değil insanlık bilgisi Allah bilgisi ya, kainat bilgisi o kadar basit midir ki bu? Onlardan öyle basit şeylermiş gibi Allah ya diyoruz işte, Allah verir, Allah bilir. O kadar ucuz kullanıyoruz evet. ki bu kelimeyi. Putperest olmuş oluyor o zaman efendim. oluyor bu tabi, tabi, tabi. Tabi. E tabi ki, tabi ki. Şu makinenin neye yaradığını bilmeden ben bunu ölsem ne olacak, ölmesem ne olacak? Evet. Ya Ki bu bir makine. Evet. Allah dediği zaman kişi Allah lafzının nereye şamil olduğunu yani kapsamına neyi aldığını en azından cev olarak yani toplu olarak bilmemiz lazım. Allah dediğimiz zaman bak Allah dediğimiz zaman eğer biz varsak ortada biz yalancıyız. Ben kendim için söylüyorum. Gerçekten öyle. Allah dediğimiz zaman biz varsak yani Allah deyince bir benlik şuuru varsa, Allah dediğimiz zaman bu kainatın dışında bir varlıkta düşünüyorsak, biz cahilin ta cahiliyiz. Ama başkasına göre ilim ehliyiz, o ayrı. Biz hakikat ilminden bahsediyoruz. Hakikat ilminde bir, bir nebze bir şey bilmek, diğer ilimlerin çok üstünde bilgi sahibi de olan demektir aslında. <gülüyor> marifetullah ilminde irfaniyet ilminde Allah varsa gerçekten onun dışında Allah var hiçbir şey yok kul illa sümme zerhum diyor ayet-i Allah da geç geç geç geç. bırak başkasını diyor yani hem Allah var hem ben varsam ben yalancıyım çünkü şirk var ortada hem ben var hem Allah var olacak iş mi? yahut hem Allah var hem bu alem var yok canım ya alem vardı, Allah'ı kaldır ortadan, ya Allah var alem yok de, alemi kaldır ortadan. Tekliği bu. Dedi. Tekliği bu. Yanlış da olsa tek <gülüyor> de. İşte Allah varsa zaten tekiler yok. Ama hem Allah var, hem alem var, hem ben var, hem şunlar bunlar var diyorsan, <gülüyor> <gülüyor> Kaç tane Rabı <Rabbim> Bunlar var? <gülüyor> Dağın arkasından zincirleme gider çünkü. Allah'ın dışında bir varlık senin ispatlamaya çalışman, milyonlarca varlığı arkasından getirir. Çünkü ben dediğin zaman diyelim ki Allah dedin, ben dedin. Ha, sana bağlı neler var arkada? Ya. Sana bağlı, hepsini kabul etmiş oluyorsun onların ayrıca. Ya, şuur altı yani, bilmeden kabul etmiş oluyorsun. Kur'an kendine de bir sık sık geçiyedin, başka ilahlara edinmekten, <gülüyor> edinmekten... Ya, ya, ha, onu anlatmak <gülüyor> istiyorum. Çok sık yerde geçiyor. Ya, işte la ilah dediğimiz zaman bu hakikatin, e, bu oluşumun hakikatini biz söylemiş oluyoruz. Ve de bir de eşhedü en la diyor üstelik. Ne de yalancı insanlarmışık. Ama o yine de bize, yüzümüze tokat atıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kur'an kendine yine belirtiyor yani, yalancısınız diyor, manikarsınız diyor. Yani. <gülüyor> <gülüyor> diyor. Diyor. Ne daha az düşünüyorsunuz diyor. Evet. Umuyorum bundan sonra belki düşünürsünüz diyor evet. ama. La lekum taakilun, eğer akl edersiniz inşallah diyor. İşte <gülüyor> bize vermiş olduğu bu aklı biz çok boş yerlerde sap samanla geçiriyoruz vaktimizi. Halbuki Cenab-ı Hak bu aklı bize verdi kendisini idrak etmemiz için. Başka hiçbir şey için değil bankalarda para yatırmak için, evler apartmanlar yaptırmak için, en güzel yerde yatıp yemek gezmek için değil tabi onları da yapacağız ama ilk gaye Allah olacak Cenab-ı Hak vacibül vücut olacak ilk gaye o evimiz, arabamız suyumuz, buyumuz hepsi olacak ona varmak için vasıtalar olarak olacak Allah'tan uzaklaşmak için vasıta olmayacak bize ve uluhiyet yani Allahlık mertebesi esma ilahiyenin su're ilmiye ile tayyun tayyunu mertebesi olan mertebeyi vahidiyete tenezzül edince yani uluhiyet burada uluhiyetle vahidiyete bir mertebe daha veriyor. Uluhiyet esma ilahiyenin yani ilahi isimlerin esma husna var yani ilahi isimlerin suver ilmiye ile, ilmi suretleri ile tayyum mertebesi olan mertebeyi i vahidiyete tenezzül edince, yani uluhiyet mertebesinde, bütün o mertebede, bütün esva-ı ilahiye, kendi gerçek yüzleriyle korunduğu mertebede, bunun zuhura çıkması için ilmi ilahiyede ilk olarak tenezzülü vahidiyet mertebesine tenezzül etmiş oluyor. Ama aslında uluhiyetle vahidiyet mertebesi aynı mertebe. Kendi mertebesinde onu ikinci hamlede diyelim zuhura çıkarıyor. Ama nasıl zuhura çıkarıyor? Fiiller olarak değil. Ee, suyer ilmiye, yani ilmi suretler olarak. Fiziksel sureti almamış, ilmi suret. Bu nasıl ilmi suret diyelim? Şimdi senin kafanda bir saç modeli var. Heh, bu senin ilmi suret işte kendi kafanda, ilim ilminde var sadece, kuvvende ya evet, içinde var, evet. daha henüz fiiliyata çıkmamış, işte senin ilmindeki o suret ilmi suret olmasa fiili suret hiç olmaz bir mühendis projesini yapar evvela ilmi suret olarak bir suretlendir onu bir, kendisinde bir tecessüs yani bir meydana getirirken aklında, beyninde ondan sonra kağıda dökmeye başlar işte o kağıda dökmeye başlaması ruhlar alemindeki belirginleşmesidir onu kağıttan, projeden toprağa, demire, taşa dökmesi de fiiller aleminde o bilginin suretlenmesidir yani bütün bu alemdeki oluşumlar meydana gelmezden evvel evvela kendileri ayağını sabit bir ilmi suretlenme oluyor. Bundan sonra bir ruhani suretlenme oluyor, ondan sonra da maddi suretlenme dünyaya zor etmiş oluyor. İşte uluhiyet sıfatıyla mutasavf olduktan sonra ve uluhiyet esma ilahiyenin yani ilahi isimlerin suverilmiye ile taayyünü mertebesi olan mertebeyi vahidiyete tenezül edince. <gülüyor> yani ilahi isimler ilmi suretler olarak vahidiyet mertebesine orada taayyünüyle yani belirginleşmesi ile mertebeyi vahidiyeti tenzil edince bu mertebede vücudu vahid esma ile müteayyindir. Yani vahidiyet mertebesinde vücudu vahit, yani tek vücut esma ile müteayyindir. Yani isimlerle beyan edilmiştir, isimlerle meydana gelmiştir, diyor. Yani esma aleminde. İsimler aleminde, daha efal alemine gelmedi. Ve suveri alem dahi ayan-ı yani ayan-ı sabitenin suretleridir. <gülüyor> suveri alem, yani bu alemdeki suretler Zahir ayanın gaybiyenin yani ayanın sabitenin suretleridir. Bu halde sueri alem yani alemin suretleri gördüğümüz ne kadar varlık var, varsa esma ilahiyenin mezahiri olur. Yani bu alemde ne kadar varlık varsa ilahi isimlerin mezahir zuhur yerleri olur Ve eğer bu mezahir olmasa yani bu zuhur yerleri olmasa, esma müteayyin olmaz, beyan olmaz, meydana gelmez, zuhur etmez. İnanley, uluhiyetin zahirde tahakkuku, yani uluhiyet mertebesinin madde aleminde tahakkuku, zahirde tahakkuku, alemin vücuduna mütevakıftır. Yani alemin vücuduna bağlıdır. Ona dayanmaktadır. Uluhiyetin zahirde tahakkuku, yani uluhiyet mertebesinin zahirde zuhura gelmesi için bu alemin vücuduna ihtiyaç vardır diyor. Yani. Tabii bu alemin vücudu olmasa, Esma-ı mazharı olan bu varlıklardan nasıl meydana gelecek? Yani <gülüyor> demin doğumdan bahsediyorduk. Tarla olması, o tohum nereden meydana gelecek? İşte tohumun meydana gelmesi için tarlaya ihtiyaç Bilmiyorum. var. Bir yer lazım, zuhur. Saksı, çiçek olması için bir saksıya ihtiyaç var. Ve suveri alem zahir esma suveri alem zahir esma dahi batındır. Yani bu alemde Cenab-ı Hakk'ın zahir ve batın isimleri faaliyettedir. Süver-i alem yani alem suretleri zahir isminin gereği onun özündeki ayağını sabiteleri özleri yukarıdaki gibi esma ilahiyede onun batınıdır diyor. Ve süver-i alem zahir esma da batındır. Ve zahir olan süver-i alemin kıyamı yani meydanda meydana gelmiş olan bu suretler aleminin kıyamı yani ayakta durması onun batını olan esma iledir. Yani bütün bu alemlerin ayakta durması onun batını olan esma ile esma ilahiye iledir diyor. <gülüyor> Heh, i̇şte bizim bir batınımız olmasa zahirimiz hemen gidiyor. İşte ruhumuzu aldığı zaman Cenab-ı ne oluyor? Bu suret yani ne oluyor? pat diye düşük gidiyor. Evet. Bitiyor yani. İşte kıyamını batını <gülüyor> meydana getirmiş oluyor. Evet. İşte bizim <gülüyor> dış görünümüz, senel hakkımız zahir isminden meydana gelmiş oluyor. İç görünüş, iç varlığımız da genel olarak batın isminden. Bunun ikisinin birlikte aldığı isim evet. hak ismi hak. oluyor. Yani hem zahir hem batın ikisinin bir evet. kapsamına var, hak isminden. Evet. <gülüyor> stonusun i̇şte ait yerimizde belirtildi. Siz böyle halakat semavat erde ve ma beynehuma bil hakki. Yani Cenab-ı Hak semavat ve arzı ve ikisinin arasında olanları yani yeryüzünü göküzünü ve arada olanların hepsini hak olarak hak etti diyor bak. Ha zahir ve batın birlikte hak işte bu isimlerin bu varlıkların dışı halk için hak. hak. Dışı zahir, içi Bakın. batın. Esmasını yani. da mutlaka. Yani, ruhsuz yani, hiçbir, şey Yaşam, ruhsuz hiçbir şey yok. Ruhsuz hiçbir şey yok. Ruh olmadığı, ruhunun batını işte. Evet. Ruh o esmanın hakikatinden başka bir şey değil. Yani Esma <gülüyor> isimler diyoruz ya, işte evet. o isimlere de hakikatlik veren o ruh dediğimiz evet. ruhu azam. İşte Cenab-ı bize üflemiş olduğu ve فِي مِنْ ruhi Ama buradaki ruh esvâ ilahiyyeye, efâl ilahiyyeye üflenen ruh değil zatından üflenen ilahi zattan gelen ruh insana, mı? i̇nsana üflenen i̇nsana ruh farklı, farklı madeni ruh var var madenleri meydana getiren ruh var nebatları meydana getiren ruh var hayvanları meydana getiren ruh var ve ekstra ekstra uluhiyet diye, hakikatinden meydana gelen ve nefâhtı min ruhî ben ruhumdan üfledim demesi kendi hakikatinden verdim demesi ben sana bir çuval incir verdim demiyor bir çuval ceviz verdim demiyor git tarladan bostan topla e, o da onun mülkü bak ben verdim zatımdan verdim diyor şeref ve değere bak ya, yani, bu nokta cenab Hakk'ın insana verdiği değer bizim anlamamız mümkün değil yani O'nun bize verdiği değeri, <gülüyor> bizim ne anlamamız mümkün, o, ne de bizim O'na o değeri vermemiz mümkün. Yani O bizi bizden o kadar çok seviyor ki, bize verdiği değer, zatından parça vermiş. harşa. Yani öyle ifade etmek zorunda kalıyoruz. Parçası değil, bütününü vermiş. <gülüyor> İşte bu alem, alem suretleri zahir, esma dahi batındır. Ve zahir olan suer alemin kıyamı onun batını olan esma eledir. insanı tarif ederken, bak geldi, zahirini ve batınını aldığımız gibi uluhiyeti tarif ederken onun zahiri olan suer alem, yani uluhiyetin zahiri olan alem suretleri ve batını olan esmayı alırız. Ve insanın suretinin zahiri, kendisini müdebbir olan, tedbir eden yani devamını sağlayan ruhuna ve nefsine lisan-ı zahir ile hamit olduğu gibi. Ve insanın suretinin zahiri, suretinin zahiri yani dış görüntüsü, kendisini müdebbir olan ruhuna ve nefsine, lisan-ı zahir ile yani konuşma lisanı ile zahir lisanı ile hamit olduğu gibi yani elhamdülillahi Rabbil Alemin dediği gibi bu hamd zahirden batınına olmuş oluyor. Şimdi.